Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Habitus Kitap'tan Emrah Yaralı. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, ee, biraz yayın evinizin ismiyle başlayalım. Evet. Habitus. Evet. Burdiyodem. <gülüyor> <gülüyor> evet, biraz Burdiyodem. Biraz aslında hani yayın evinin kuruluşu ile ilgili biraz bizi anlatan bir kavram oldu. Ee, ...nasıl diyeyim, bizi oluşturan her şeye dair bir yayın eviydi aslında. Bizi biz yapan, bizim düşüncelerimizi var eden her şeyi aslında yayın evine koymak istemiştik. Habitus'ta bizi şekillendiren bir e, kavram olunca biraz denk düştü diyelim. Nasıl bir kavram? Öyle ee... diyelim. <gülüyor> Çok kısaca açıklamak zor biliyorum ama. Ee, tabii, yani şöyle, biraz içselleştirilmiş alışkanlık diyebiliriz belki... Burada da işte bizim e, hayatta var olduğumuz her türlü seçimin bir rastlantı olmadığı e, aynı şekilde seçtiğimiz kitapların da bir rastlantı olmadığı üzerine bir e, hareketle seçtik. Bunda da işte ne vardı, işte biz tiyatroyla uğraşıyorduk, o yüzden tiyatro kitapları yaptık. Evet, onları kaçıracak. <gülüyor> çocuk kitap, çocuğumuz oldu, çocuk, çocuk kitaplarına kitabı. başladık. Yani hayattaki her türlü değişimi biz aslında biraz yayın evine taşımış olduk. Evet, kendi tecrübenizin bir aktarımı oluyor. Evet, evet, Aynen öyle. Aslında merak ettiğimiz şeyleri araştırırken. Çalıştığımız unsurlar üzerine yöneldik daha çok. Bir de temel sayık olarak da şeyi tercih ettik. Zor meseleleri nasıl kolay bir şekilde aktarabiliriz? Evet, çok önemli. Bu, bu bir şeyi basitleştirmek derken onu değersizleştirmek üzerinden atlamak değil ama bir soyutlama düzleminde bunu nasıl sağlayabiliriz? Anlaşılır, gibi şey. Anlaşılır kılmak. Ee, i̇lk kitaplarımız daha çok hep böyleydi. Bu yüzden de mesela daha çok şeyi kullandık. Yani i̇nterdisipliner bir çizgide mesela hem çizim kitapları hem teorik kitaplar Hı -hı. birbirini besleyen unsurları daha çok Hı -hı. ön plana çıkartmaya çalıştık. Ee, zamanla da genişledi çizgimiz. Yani mesela işte siyaset kitapları varsa e, bununla ilgili roman okuduğumuz romanlar vardı. Dedik ki siyasetle romanı nasıl ilişkilendirebiliriz? Bağıntılarla. Aynen öyle, hep bağıntılarla gitmeye çalıştık. Şimdiye kadar da pek hani kendimizi aykırı ihanet eden bir yayın çizgisinde bulunmadık. Umarım böyle evet. devam eder. Peki şeyde kaç başlığınız var yayın evinde? Biraz onlardan bahsedelim ve o başlıklar altında neler yayınlıyorsunuz? Tabii, yani şu anda kaç 70'i geçti kitabımız, 75'i geçti. Bunun içinde ilk inceleme araştırma vardı. Bu geniş bir çizgiydi. Ee, ama böyle bir mesela bunun içine şey de giriyordu yeni başlayanlar dizisi de aslında giriyor ee, diğer yandan edebiyat oldu ee, özellikle bizim e, ilgilendiğimiz bir alan olarak tiyatro, kültür sanat diye geçti o ee, ve en sonunda da minor majör diye bir iki gruba ayırdık o minörde de da daha çok e, çocuk kitapları ama çocuk kitaplarında da yine bağıntılarla ilerleyen bir süreçti e, majör daha çok ebeveynler için aslında evet. kurduğumuz bir şey. E, onda çok yavaş gidiliyor. Ondan sonra daha seçici olmaya Ebeveyn, çalışıyoruz. Ebeveyn daha zor. <gülüyor> daha, olunca daha anladık evet daha zormuş. Eskiden olsa daha kolay evet, kitaplar çıkarabilirdik. <gülüyor> Şimdi daha şey bir süreç yaşanıyor. E, bütün çizgiyi bu şekilde birbiriyle ilişkili halde kurduk. Ama genel başlık olarak saydığımızda son olarak da bunu da hatırlayayım şey söyleyeyim oyun basmaya başladık tiyatro oyunları yine bu da bir aslında gündelik hayat şeyinden çıktı uzun süredir bir tiyatro pratiği yapmış olmakla birlikte çok oyun izliyorduk sonra bir ara kestik oyun izlemeyi ve çok uzun bir aradan sonra bir oyun izlemeye gittim Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun sen İstanbul'dan daha güzelsin diye oyundan çıkışını çok beğenmiştim oyunu oyundan çıkışta da ya sadece buradaki izleyenler bilmesin Başkalarına da metinler ulaşsın Zaten metin bulmakta zorlanıyoruz Bunu nasıl yayabiliriz üzerinden Bir cesaret geldi diyelim Ve oradan da başladık Şimdilik 3-4 4 kitabımız oldu Neler onlar? Ee, Neler bastınız? Sedefecer'in mesela kitaplarını bastık Yani yurt dışında baya bir aslında ...bilinen bir yazar. Türkiye'de oyunculuk yapmış vesaire. Ama Türkiye'de de bilinmiyor. Bu bize çok garip gelmişti. Ona böyle bir teklif götürmüştük. O da severek sağ olsun kabul etmişti. Ceren Ercan'ın kitabını bastık. Hatta ona şimdi işte... ...üçlemesinin üçüncüsünü basacağız. Tahran rüyasıydı yanılmıyorsa. Kaç? Dokuz oyunla birlikte... ...bir şey aldık yol aldık Umarım devamı da gelecek Hı -hı. bakalım tiyatro metinleri diğer metinlere göre yayın evine daha sık geliyor öyle mi Evet Hı -hı, daha sık ilginç. geliyor biraz şiire benzetiyorum ben onu yani Hı -hı. okumaktan ziyade yazma üzerine kurulu bir şey herhalde ee, ama çok gelmeye başladı basacağımızı söyledikten sonra bu ama zaten e, Türkiye'de bazı türleri basmak çok ...riskli sanırım değil mi yayıncılar açısından? Öyle, doğru. Ee, dediğiniz gibi şiir ve tiyatro da maalesef... ...bu riskli tür grubuna evet, evet. E, giriyor. Evet, doğru. Ve e, işte mesela edebi şeyler... ...Türkçe, yani şiir basıyorlar. Evet, evet. Yani benim bildiğim... Çok kolay bir şey değil. Yani 160. kilometre Tabii. onlar... Işte yani şiir... basmak çok sorun değil de... ...o kalitede, o seçici olmak çok zor bir hmm. mesele. Çünkü iki alanda çok öznel bir alan. Evet. Yani dolayısıyla tartışmaya çok müsait bir alan... Bu kanalda da hani seçici olmak biraz zor oluyor. Yani insanlar da kırılıyor eğer hayır dersek. Ya, Onları evet. da kırmadan aslında. Yani çünkü bu tiyatro basmayı biraz teşvik amaçlı da yaptığımız çok bir şey önemli, son önemli Bence çok önemli. Bakalım yani umarım devamı gelir. Zaten büyük yayın evleri genelde yani meşhur şair ve yazarların evet. kirliyatını basıyorlar ise ancak aynen, aynen. oyunlarını da basıyorlar. ve. Doğru. Hani sizinle konuşmuştuk. Ben mesela tiyatro dersi veriyorum. Ee, yani Yıllardır Gülten Akın'ın oyunlarını bulamıyorum mesela. <gülüyor> evet. hani, yani külliyatın içinde vakti zamanında bir kere basmışlar tek cilt olarak. Doğru. Ve bu Gülten Akın herhangi biri de değil. Evet. Şu anda yok. Evet. Bulunamıyor mesela evet. oyunları. Ya, ya da işte bilmiyorum Hüsat Bener'i yaptılar mı yakında baskısını yapmadılar. Doğru. Yok, o da bir hani bir taraftan Tabii. gerçekten çok büyük yani metinler arasında kaynayan bir şey hani Kaynayan ya da evet. oksayrifat mesela Doğru. hani yani mehçerit neyse ki artık Baş, külliyat evet. basılmaya <gülüyor> tekrar daha doğrusu onun külliyatı yeni basılmaya başladı. Doğru. Yani bu. Böyle... Ama hep vardı o hani hep, hep bir şekilde piyasada vardı tırnak içinde yani kitapçılarda bulunabiliyordu ya da evet. sahaflardan bulunabiliyordu. bunlar artık bu mesela Gülten Akın sahafta yok, da yok doğru, artık doğru. yani. Ve <gülüyor> bunlar kötü oyunlar değil. Ve çok hani gerçekten bence çok şiirsel kalbrüstü. <gülüyor> Yine mesela geçenlerde Sevgi Soysal'ın oyunları basıldı. <gülüyor> evet, yıllar, evet, sonra. yıllar sonra. Evet. 25 sene sonra oyunları basıldı. Evet, evet. Hani bu kadar bu türün ee, dışarıda tutulmuş olması hani bizim edebiyat tarihimiz açısından da pek pek gerçi hani tiyatro edebiyat değil <gülüyor> evet yani yurt dışında ayrı bir tür aslında evet. yani bizde bambaşka bir tür Hı. diyelim yani bizde sadece tiyatrocuların o da oyunu oynuyorsa okuduğu bir e, ürün ya da nesne artık hani ne dersek diyelim tamamen e, prodüksiyon ağırlıklı bir ...şey olarak kullanımcı bir şeyle bakılıyor metne Yani onu bir edebi bir metin gibi okumak başka... ...prodüksiyona dair okumak başka... ...bunların her biri ayrı okumalar aslında. Sanıyorum o ayrımları pek yapmıyoruz... ...ya da tercih etmiyoruz diyelim. Ya da zor geliyor vakit alan şeyler son kertede. Ama umarım yani şimdi... ...tiyatro alanı giderek genişleyen bir alan... ...yapanlardan tutun da okuyanlara... ...ya da araştırma görevlisi olanlara kadar daha çok şey çevriliyor, daha çok şey yazılıyor. O da diğer tarafı teşvik edecek diye tahmin ediyorum. Yani evet, evet, umuyorum ben, daha doğrusu. Yo, bence de. Hatta aslında bugün bayağı alternatif tiyatrolar, toplantılar, evet. çok ilginç oyunlar evet. ve şaşırtıcı performanslar sergileyebiliyorlar. Aynen yani 2000'den sonra başka bir şey doğdu. Hareket doğdu tiyatroda. Bu hem seyircisiyle aslında geldi üniversiteden. Hem de çevrede artık mezunlar ...akmaya başladı diyelim... ...ve bir şey yapmak istiyor insanlar... ...bir dert anlatmak istiyorlar... ...o da kendini tiyatroda buldu galiba... kanalında. ...bu önemli ama... Ha. ...yani bir türün kendini... Yeni, ...yani kendini ifade etme aracı olarak da... Evet, ...ortaya evet. çıkması... Ee, ...bunun da ben ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken Hı -hı. bir şey olduğu hakkında... sizinle de hemfikirim... Hı -hı. Ee, ...bir ara verelim isterseniz... Tabii, tabii. ...ne çalalım... Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Habitus kitabı konuşuyoruz. Ee, ilk bölümde biraz tiyatrodan e, evet. yoğunluklu olarak e, bahsettik. Bir de bu şeyle başlayalım bu bölümede majör ve minör. <gülüyor> evet, <evet>. Kitaplarınızla. Evet. <gülüyor> ee, majör biraz daha farklı bir kategori. Mesela orada iki kitap çıkardık biri e, gerçek bir hikayeden alınma bir e, kitaptı 30 e, imli bir çocuğun aslında bir kedi e, vasıtasıyla nasıl diyeyim e, bir şekilde e, bağ kurmasıyla ilgili bir kitaptı e, diğeri de radikal baba da e, biraz daha farklı bir ebeveynlik deneyimleri üzerine bir kitap. Bunun içinde işte eşcinsel babalık da var, işte trans da var vesaire. Bunlar farklı babalık deneyimleri. Evet, farklı Hı. babalık deneyimleri ya da işte ne bileyim bir sperm bağcısının çocuğuyla kurabileceği bağ üzerinden deneyimlerin olduğu bir kitaptı. Biz de klasik bir ebeveynlik kitabı olmasın istemiştik o zaman. Çok var zaten. E, çok klasik. var zaten evet. <gülüyor> ama bu da çok azmış okuru diyelim. <gülüyor> Öyle mi? Evet, evet ondan evet. sonra ama e, yine de biz istediğimiz bir kitabı Hı -hı. kazandırmış olduk tırnak içinde. Ve çok keyifliydi. E, belki hani buradan sadece erkekler için değil kadınlar için de farklı bir e, deneyim görmenin. Çünkü orada ebeveynlerin anlattığı hikayeler onlar. E, ...faydalı olur... ...diye tahmin ediyorum. Minör'de de e, biraz daha... E, ...nasıl diyeyim... E, ...görsellikle... E, ...eş güdümlü giden bir... E, ...çalışma yürütüldü... ...bazı kitaplarda. E, orada... ...Rachel Hanım'ın... E, ...katkıları büyüktür... ...sağolsun. Yani onun özellikleri... E, canlı ışıl karakteri... ...üzerinden... E, Çocukların kahraman olduğu hikayeleri anlatmak istedik orada da. ...biz keyifle basıyoruz... ...yani bir kısmı da keyifle okunuyor... ...isim de güzel... ...majör ve minör olabilir... Evet, evet, ...yani öyle bir şey yaptık yani... <gülüyor> ...aslında biraz evet. tevriye de var gibi geldi bana... Yani evet, ...iki evet, anlamda, evet, hani evet. minör majör de olabilir... ...majör minör de aynen, olabilir... Aynen, aynen, öyle bir yüzden, şey olabilir ...yani farklı bir sınıflandırma yapmak da... ...o açıdan hani... ...yani şeyde çok tartışılan bir şey aslında... ...bir çocuk edebiyatı var mı... Yani ...gerçekten o mesele de çok evet. tartışılan bir şey aslında... ...tabi tabi yani... ...doğru böyle bir şey zaten hani mesela bizde çocuk koymamamızın sebeplerinden biriydi yani çocuk ne ona kaç yaş arası çocuktur işte ne bileyim kaçı geçince çocuk e, oluyor bitiyor ya da bitiyor evet yani bu bir süreç mi ya da işte ne bileyim bir Biyolojik bir şey aynen mi aynen öyle dolayısıyla hani böyle bir şeyi daha tercih ettik diyeyim peki bu yeni başlayanlar serisi evet bizim çok keyifle yaptığımız bir hmm. seri zaten bu iki kanallı bir seri bizimki ee, biraz daha farklı, daha e, Arjantin e, üzerinden aldığımız kitaplardı. E, bir de NTV'nin bastığı, e, başka neydi, adı giriş gibi bir hı hı, e, evet, e, başlığı bir şey vardı. Bir şey var. e, biz yine bizle ilintili kitapları tercih etmiş, işte tiyatro tarihi vardı, Brecht vardı, e, Beckett'in Becket var. Hı hı. Ondan sonra bunları e, aslında Nasıl diyeyim bazı insanlar başlığına bakarak bunu ya yeni başlıyor ben zaten biliyorum falan gibi böyle bir şeye girişiyorlar. Ama hikayeyi onun üzerinden kurmamak lazım. Bir evet yeni başlayanlara hitap ediyor. İki o kadar basit kitaplar değiller. Yani kavramları anlamak açısından bir de çizimlerle anlattığı için daha bir soyutlamaya izin veren, hayal gücünü besleyen ve merak kaşıyan aslında kitaplar. Biz çok seviyoruz. Yani hatta evet. biz işte tiyatro tarihi kitabını... Okurken yani çok... Birkaç baskı da yaptı galiba yaptı. değil mi? Yaptı. Evet, Hı. üçüncü baskıdayız şimdi. Çok sevmiştik. Çünkü Türkiye'de olmayan birçok kaynağın da olduğunu gördük. Mesela orada bir e, Pina Bağış bölümü de vardır. Latin Amerika tiyatrosu üzerine Türkiye'de belki de hiçbir şey yoktur. Evet. Ve o kitapta vardır. E, yani hem basit hem değil. Az önce en başında aslında söylediğimiz hikaye biraz. E, zor meseleleri... Anlaşılır, Anlaşılır kılarak aktan ve resimlerle de daha hafızada evet. tutabilen bir sistematiği var. Bizim sevdiğimiz kitaplar. Diğer kitaplara göre daha zor tabii çıkarması, hmm. yerleştirmesi vesairesi bizim açımızdan. Ama çok keyifle yaptığımız için rahat oluyor. Peki e, edebiyat? <gülüyor> evet. e, edebiyatta da e, şimdiye kadar üç e, eğer kaputusuz iskileri de sayarsak. Altı kitabımız var. Ee, orada da mesela Canatın konun kitaplarını bastık. O da yani benim yani çok başarılı bulduğum bir yazar. Türkiye'de çok anlaşılmasa da. Başka var mı sizin dışınızda basan? Canatın koyu mu? Evet. Ee, e bastı. Hmm. Ben o zaman E yayınlarında çalışıyordum. Ha, oradan biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ben E'de istemiştim o kitapları. Hmm. O zaman E'yi almıştık. Ondan sonra ben ayrılınca orası kaldı biraz. Hmm. Ben tekrardan Habitus'ta şey yapmaya çalıştım. Ee, nasıl diyeyim? Tutmaya çalıştım. Çok istiyordum çünkü. Dilini çok severim. Ee, bir de yani mesela Bir Aile Kroniği diye bir kitabı vardır. Ve hatta ne kadar önem var ama okumanız gereken bin bir kitaptan da biri olarak hani dünya edebiyat literatürüne geçer. Aslında tüm İngiltere tarihini teçir dönemi vesaire... ...bir tek bir aile üzerinden anlatır. Tamam. E, tüm neoliberal dönüşümleri... E, ...hayvan sektöründen tutun da... ...işte silah sektörüne kadar... ...diyelim... E, ...hepsini çok ince, ayrıntılı... ...bir tamamen... E, ...kurgusal olarak anlatır ama müthiş başarılıdır. Onu da işte bizim yine diğer serilerimizle... ...siyaseten... ...bağıntısını kurarak bastığımız bir şeydi. Yine Expo 58... Çok enteresan bir konusu var. Dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan ilk e, uluslararası fuar aslında. O dönemde ülkeleri yakınlaştırmak için, ticaret bağlarını kurmak için yapılan bir şey. Oradan bir casusluk hikayesi. E, bir de Son Yüz Gün vardı. Son Yüz Günde e, daha çok Ceauşescu üzerine. Ceauşescu'nun hmm, Son Yüz evet. Günü üzerine bir kitaptı. E, o da aslında baya bir e, nasıl diyeyim... Politik zemini olan ve hani bugün aslında birçok şeyde tartıştığımız meseleleri de içeren bir romandı. Kapıncıs zaten artık hani Türkiye'de daha önce de basıldı farklı yayın evlerinde. Biz e, yeni kitaplarını bas, son kitaplarını daha doğrusu <Gülüyor> basmıştık. Özellikle Herodot'la yolculuklar ve Abanos müthiş kitaplardır. Yani hem e, yine işte burada hani hem bir e, ülkeyi anlatıyorsunuz, hem bir insan üzerinden anlatıyorsunuz hem de aslında tarihsel olayları anlatıyorsunuz. Hep tercih ettiğimiz bir şey. Bu interdisipliner anlatım dillerini tercih ediyoruz daha çok. Evet. Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. <gülüyor> Peki neler var mutfakta? Biraz onları da isterseniz konuşalım. Tabii, neler yapmayı planlıyorsunuz? Çok var aslında. Tabii yayın evinin biraz şeyi zor olduğu için kapasitesi diyeyim yani insan... Daha butik bir yayın. Evet. Bir evet daha yani. çok yavaş gidiyor. Evet. Jonathan devam kitapları hmm. var. Onları devam edeceğiz. Ee, Ayşegül Yüksel'in e, daha hmm. önce çıkan e, ama, <gülüyor> Uzun Yolda Bir Mola hmm. kitabı var. Aslında talihsiz bir isim seçimi o zamanında bence. Çünkü o çok e, şey olarak, bütün olarak bir Türkiye tiyatro tarihi aslında. Ee, çok keyifli bir kitap onlar var yeni başlayanlardan olacak gene kimler var söyleyecek misiniz yeni ee, başlayanlar mesela opera falan düşünüyoruz Aa, çok hoş evet, yani böyle bir daha genel hmm. isim üzerinden değil de e tarih et. üzerinden gitmeyi Türler. düşünüyoruz Evet. Yani tiyatronun yanına opera evet, evet güzel evet. olur e çünkü o da mesela atıl bir alan gibi hmm. kalıyor ve hani aslında çok meraklısı var e ama Doğru. ne kaynak var ne Doğru, hani böyle bir yok, çalışılacak neredeyse. bir şey var Doğru. Bakalım yani umarım... Peki dünya ve yoksa sadece Türkiye mi? Dünya. Dünya üzerine <gülüyor> yani yine <tiyatrodaki gülüyor> evet, evet. gibi. Yani. Yine çizgilerde edebiyat tarihimiz vardı. Birinci cildi hmm. şimdi ikinci cildi çıkacak. Öyle Önümüzdeki mi? Mart hmm. ayında. Onlar da hani böyle hepsini bir bütün bir arada görmek açısından çok keyifli metinler. Hı -hı. Ee, yine bir iki tane tiyatro metni olacak. Ee, sanıyorum... ...Lövin'in bir kitabı olacak. Güzel, çok iyi. Ee, bakalım yani yıl sonuna kadar bir 10 kitap falan planlıyoruz. Bakalım umarım yani bu dönemde gerçekleştirebiliriz bakalım. Peki bu Major ve Minor serisinden yeni kitaplar planlıyor musunuz? 2019'da planlamıyoruz. Hmm. 2019'da değil. Orayı biraz daha aslında ...bu dönemi biraz daha eldeki kitapları çıkarmak üzerine aslında düşünüyoruz. Belki bir de tekrar basımlar... Tekrar basımlar olursa evet onlar. Biraz daha onları bekleteceğiz gibi gözüküyor. Hı. Ama Bakın. sonuçta yani e, ne diyelim tiyatro metinleri basıyor olmak <gülüyor> bence çok önemli bir şey bu devirde. Türkiye <gülüyor> için evet, ve böyle iyi metinler yani ve bunları teşvik etmek için yapmak da son derece takdire şayan bence. Evet, umarım Buna devam etmek istemek de <gülüyor> ayrıca bazen <gülüyor> bana çünkü Türkiye'de ben mi umutsuzum diye düşünüyorum da bu tür şeyler kahramanlık gibi geliyor. Yani yok, gerçekten. Yok. Yani aslında yapılması gerekenler. Evet. Ee, bence zaten birçok yerde yapacaktır diye tahmin ediyorum zamanla. İlham alarak en azından. Evet yani çünkü ee, insanların hoşlandığı şeyleri yapacağını bir şekilde düşünüyorum. Ee, hmm. Dolayısıyla hani böyle bir kahramanlık değil de keyif aldığımız işleri yapmak diyelim. Ee, ne güzel. Evet. Bakalım. Hmm. Yani çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Emrah ederim. Davet ettiğiniz için. Sağ olun. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda Habitus Kitap'tan Emrah Yaralı'yla birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.